Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neden insan günah işlemeye cesaret ediyor? Öleceğini biliyor. Hiçbir insanın ölümden şüphesi yoktur. Bu hayatın tartışmasız yegane gerçeği ölümdür. Bunu herkes biliyor. Çok az insan ölüp, toprak olup, çürüyüp gideceğini düşünüyordur. Müslümanıyla, Hıristiyanıyla, Yahudisiyle insanlık kitlesinin büyük bir bölümü öldükten sonra da bir hesap kitap var. Şöyle veya böyle inanıyor. Buna rağmen o büyük kitleyi bir kenara bırakalım. Allahu Ekber diyen La ilahe illallah diyen Muhammedur Resulullah diyen Müslüman olduğunda şüphe edilmeyen insan Allah'ın yasak ettiğini bile bile cehennemin onu yakacağını bile bile nasıl günah işliyor veya başka bir taraftan bu soruya gelelim şeytan Düşmanı olduğu halde insanın ki insan bunu müdriktir, yani düşman olduğunda bir tereddüt yoktur. Nasıl beceriyor da suç işletiyor, günah işletiyor Müslüman'a? Bu soruları çoğaltarak konuyu anlayabiliriz ama cevabımız nedir? Mesela dedik ki insanın fıtratı bozuluyor. Tabi kimliği bozuluyor. O çocuk ki masumluk, çevredir, vesairedir, okuldur, kültürdür, algı sistemleridir. Tabi kimlik bozuluyor, bozulunca karşımıza günah işleyebilen bir insan çıkıyor. Bu sebeplerden bir sebep. Belki çok altta kalan zeminde duran bir sebep. Yine zeminde duran, temelleri oluşturan suç dosyasının temellerini oluşturan sebeplerden biri de insanda Allah saygısının kaybolması veya azalmasıdır. Buna Kur'an ifadesiyle, Arapçasıyla hadis ifadesiyle ta'zimullah diyoruz. Ta'zim, Allah'a ta'zim. Yani allah Teala'yı büyük görme. Sadakallahu'l-Azim deyip Kur'an okumayı bitirirken söylediğimiz El-Azim, allah Teala'nın isimlerinden büyük olan. Ta'zim de Allah'a saygı da azametliliğinde buyun bükmek. Demek Müslüman tıpkı kendisinden daha güçlü, kilosu ağır, daha pratik, sportif bedeni olan birisinin karşısında ben bunu yenemem diye güreş açmaya cesaret edemediği zaman nasıl bir psikolojisi var ama daha sonra gözüne kestirdiğinde onun e, kilosuyla, onun kas yapısıyla mücadele edebileceğini anladığında ondan korkusunu kaybediyor. Onunla güreşirim diyor. Ona sataşıyor. La teşbih ve la temsil Yani mesela anlaşılsın diye böyle çok basit bir örnek kullandık. Allah-u Teala ile kulu arasında toprak zeminle sonsuz gökler kadar fark olduğunu yani sınırlı sayılarla sınırsız sayılar arasında nasıl bir büyük uçurum farkı varsa aynı şekilde kul olan insanla onu yaratan Allah arasında da böyle büyük farklar olduğunu bildikçe mü'min günaha cesaret edemez. Sözle itiraf etmez hiçbir zaman. Haşa, Allah yoktur demedikçe Allah'ın azametine, büyüklüğüne, kudretine dil uzatmaz insan uzatamaz zaten uzatana Müslüman demediğimiz için onu gündem etmiyoruz. Ama uzat dil uzatmadığı halde bunu diliyle bu şekilde söylemediği halde Müslüman tavırlarıyla içindeki günaha karşı cesareti ile adeta adetayı altı çizili söylüyorum. Adeta Allah Teala ile arasındaki o ölçülemez büyüklük ve güç farkını zihninde yitirmiş olur. Bu bir deliliktir, cinnettir. Elektriğin çarpmasına karşı aklı başında, Elektrikteki gücü, motoru çeviren gücü, ateşi yakan gücü bilen birisi bir zafiyet oluşturabilir mi? Yani elektrik önemli değil. Getir şunu diyebilir mi? Böyle bir şey olur mu insanda? Elbette olmaz. Ne zaman olur? Cinnet geçirdiğinde, küçük çocuk olduğunda, aklını yitirdiğinde. Hatta deli bile elektriğe tutmaz. Çünkü çok az yanaştığındaki titreşim onu akıllandırmaya yeter doping olur onun için. Allahu Teala'ya karşı insanın acizliğini, Allah'a muhtaçlığını bu hissiyatı yitirdiği zaman şeytanın elinde oyuncak olması için hiçbir engel kalmamış demektir. Çünkü nasıl ateş nasıl Ölüm insan için ürkütücüdür ve onlara karşı tedbir alıyor. Devletler suçu neyle önlüyor? Hapse atarım diyor. Para cezası veririm diyor. Bir insan parayı kendisi kazanmıyorsa, ölümü de korkunç bir şey olmayı gözünden çıkarmış bir şekilde yok kabul ediyorsa, onun terörist olmasında, devlete karşı suç işlemesinde bir engel var mı? Yok. Nasıl insanlar beline bomba bağlayıp delice gidip bir yerde o bombayı patlatıyor, öldürmek, zarar vermek istediklerinden önce kendisi parçalara bölünüyor. Bir daha yaşamayacağı belli. Çünkü ölümü tehlike ve korkunç olmaktan kaldırmış gözünde. Dolayısıyla ölümden korkmuyor ki onu birisi ölümle korkutsun. Ölmek için uğraşıyor zaten adeta. Şeytan. İnsanda Allahu Teala'nın büyüklüğü, ona tazimle ilgili hissiyatı köreltmeyi becerdiği dakikada ona dünyanın hiçbir suçunu büyük göstermiyor demektir. Bu anlamı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin bir hadisinden çıkarabiliriz. Ne buyuruyor? Mü'min zina işlerken filan haramı işlerken mü'min olarak işlemez onu buyuruyor. Yani o anda Allah'a ve peygamberine ve şeriatına imanla ilgili hissiyat kaybolmuştur. O zinanın on dakikalık sürecinde ne kadarsa artık veya rüşvet verirken veya faize bulaşırken ya da diğer haramları işlerken yani mümin Allah, peygamber, şeriat, cennet, cehennem, sırat, hesap gibi şeyleri zihninde canlı tuttuğu sürece Allahu Teala'ya ta'zimi var demektir. O ta'zim nereden kaynaklanıyor? Çünkü cehennemin sahibi Allah cennetin sahibi Allah sıratın sahibi Allah nimetleri veren Allah ceza verecek olan Allah karşısında hesaba çekecek olan Allah bütün bunlar Allah ismini Allah hakkındaki içeride kaynayan sevgi ve korku ortasında kalmış duyguları köreltmediği sürece müminin günahlara karşı laubarileşmesi de mümkün Değildi. Allah, cennet, cehennem duygusuyla geniş ev, daracık ev, eve kira ödeme gibi başlıklar karşı karşıya gelip Allah'a tazim aşağıya düşmediği sürece ev almak için krediye bulaşmaz mümin. Bulaşamaz mümin. Evet, krediye bulaştıktan sonra bu bir günah olarak Tevbesi var, sonra kurtulabilir ayrı bir mesele. O andaki pozisyonu değerlendirmek için bu karşılaştırmayı yapıyoruz. Çünkü insanın ölümü ne zamandır? Kalbi durduğu zamandır. Beyin fonksiyonları bittiği zamandır. İmanında hastalık anları var, ölüm anları var. Ne zaman ölüyor insandaki iman? Allah yoktur dediği zaman. Kur'an'ı saygısız gördüğü zaman, şeriata saygısı bittiği zaman yani küfre girince iman ölüyor. Aynı şekilde iman kriz geçiriyor olabilir. Faizli pozisyon, yalanlı bir pozisyon, rüşvetli bir pozisyon, zinalı bir pozisyon, kumarlı bir pozisyon, kul hakkı pozisyonu, anneye babaya saygısızlık pozisyonu kriz anlarıdır insanın. Kimileri bu krizi günlük hale getirdiği için, saat başı bir kriz geçirdiği için sonunda ölüyor, kalp krizlere dayanamıyor, parçalanıyor kimileri de sonra ilaç kullanarak, kan sulandırıcı kullanarak yani istiğfarlar vererek, tövbe ederek Allah'a rücu ederek bu krizin ölümcül olmasını engelliyor hal. bu girişten şunu anlamaya çalışıyoruz şeytanın insanı Günaha uygun, günah işlemekte zarar görmeyecek hale getirdiği çalışmalarından biri Allah'a ta'zim'i azaltmaktır. Tamamen sıfırlar demeyelim çünkü İslam'dan çıkacak o zaman. Ama Allah'a ta'zim azaldıkça mümin günah için uygunluk oranını artırır demektir. Felakette buradan kaynaklanıyor. Bu sebeple şeytan bir insana Allah'a inanmasan da olur diye direkt bir telkinatta bulunmaz. Bunun müminde ağır bir depresyon oluşturacağını, büyük bir dönüş ve kendine gelme nedeni olacağını bilir iblis. Ne yapar? Allah'a saygısızlığı çevresinin doğal görüntüsü haline getirir. Bunu yaparken de emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker yani kötülükleri engelleme gayreti, iyilikleri yayma çalışmasını hantallaştırır, işe yaramaz hale getirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bakın ya Emri bil ma'ruf ve ney'anil münker yaparsınız. Yani iyilik yayılsın diye uğraşırsınız. Kötülükler de olmasın diye gayret gösterirsiniz. Nasıl gayret? Elinizle, dilinizle, kalbinizle bir şeyler yaparsınız. Dualar edersiniz en azından. Aksi takdirde, buradan alt, noktamıza geliyoruz. Aksi takdirde sizin iyi olanlarınız bile Allah diye dua ederler Duanız bile kabul olmaz Neden Çünkü kötülük bir atmosfer olarak Sizi kuşatıp işgal ettiği için Sizin artık iyi işler yapma Dua ile düzelme Seviyeniz de gitmiş olur Siz Kalp krizi geçire geçire sonunda damarları patlamış İnsan bedeni gibi imanında çatlaklar olmuş birisi olursunuz. Bu sebeple şeytan her şeyden önce günahların tabiymiş gibi karşılanacağı ortamı ve çevreyi oluşturmaya çalışır. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnsan arkadaşının dini kadardır buyuruyor arkadaşın senin iman açısından günahlara bakış açısından ibadet açısından zafiyetler geçiren birisi ise onun bedeni virüslü mikroplu bulaşıcı hastalıklar taşıyor demektir neticede bunu sana bulaştıracak takva Allah'tan korkan ibadetlerini ihmal etmeyen haramlardan uzak duran birisi yıllardır kumarbaz günahlara batmış, faizle içli dışlı olmuş, yalan konuşan birisiyle arkadaştırlar, samimidirler olamaz bu dünyada. Bu olamaz. Çünkü tencere yuvarlanacak, kapağını bulacak. O tövbe edip senin gibi olacak bu çok olmuyor bu dünyada. Çünkü bir kasanın içinde bir domatesi çürük olarak koydun mu geride kalan 150 tane domatesi bir haftada onlar çürütüyorlar ama 150 sağlam domates bir çürük domatesi adam edemiyor insanda da büyük oranda bu böyle bu sebeple de diyoruz ki günahlara girişin ilk ortamı biz filan bankadan kredi aldık e, yani dairemizi de aldık ödüyoruz Allah affetsin mecbur kaldık işte sözüne karşı sen Bankadan faizli kredi aldın ve ben sana selam vererek buraya geldim diye Estağfurullah deyip protesto edip kalkmıyorsun ya o gün. Bitti. Sigaraya da böyle alışılıyor. Önce bu sigara içilenlerin içenlerin helak olması lazım. Aynı mahalleye girmem diyorsun. Sonra onlarla aynı sokakta yürüyorsun. Üf, ne kadar kötü kokuyor diyorsun. Bir ay sonra geberip gidecek kendisi. Bana ne? Haline getiriyor onu şeytan. Senin ciğerlerinde, beyninde. Ondan sonra da yani aynı masada oturuyorsunuz o içiyor ben içmem. Bu pisliği benden uzaklaştır diyorsun. Halbuki sen bir sene önce onun geçtiği sokaktan geçmiyordun. Ama tıpkı beynimizin sözle algıya hazırlandığı gibi yeni düşüncelere yönlendirildiği gibi filan günah, filan sağlık konusu da adım adım bize doğru Yanaşıyor. O senin durduğun noktanın geniş bir dairesiydi bir sene önce. O daire darala darala seninle bir masa oldu. Senin sigaraya başlaman içinde 10 gün var desek kehanet iddiası olur. Bir sene var desek uçuk bir rakam olur. Ama er geç bu böyle devam ettiği sürece bir bakayım şu sigaraya diyeceğin gün gelebilir. Günahlar da bu şekilde tabi sigarada yani hem günah hem sağlık açısından bir sorun olduğu için tam yerine oturan bir örnek olarak duruyor. Günahların bu şekilde oluşması Allah'a karşı saygının yitirilmesinden cehennem korkusunun yarı örtülü bir korku haline gelmesinden kaynaklanıyor dedik. Şeytan bu ortamı oluşturuyor. Bu ortam bir Müslüman toplumda bir evde oluşmasın diye günahlara karşı anında refleks gösteren, tahammül edemeyen Onların oturduğu yerde oturmayın diyen Allah'ın ayeti Müslümanların toplumlarının Allah'a karşı saygının kaybedildiği, tazimin yitirildiği bir toplum olmamasının çareleriydi kanunla günahlar, haramlar koruma altına alınınca en çirkin sapık ilişkiler bile kanunun himayesi altına alınınca bilenler de bilmeyenler de Allah'tan korkanlar da korkmayanlar da günahlara karşı sessiz kalıp Allah'tan bulsun belasını bulsun gebersin gitsin tövbe nereden bulaştı bunlar bize demeyi bir maharet zannedince günahlar iyiliklerden daha güçlü hale geliyor günahkarlar güçlü günahsızlar suçlu gibi olan anlaşılan bir toplum haline geliyor ve bunun neticesinde Allah'tan korktuğunu söyleyenler bu tavrın sahibi olan müminler gece teheccüd namazı kılıyorsa evde namaz kılıyorsa eğer bunu hissedebilir Cami imamı cuma hutbesinde bile Allah'tan korkun ey Müslümanlar diyemez. Mesela şu yaşadığımız ülkede bir seneden beri bütün memleketimizi insanımızı dünya ile beraber kasıp kavuran büyük bir felaket veba felaketi ile karşı karşıyayız. Bir hoca efendi cuma hutbesinde çıkıp ey müminler. Ey müminler bu tip günahlarımız filan filan günahlarımız sebebiyle Allah başımızdan bu musibeti almıyor. Hemen bu cuma namazından sonra gidelim, tövbe istiğfar edelim. Biz tövbe etmedikçe Allah bu günahımızdan, günahlarımızdan dolayı başımızdaki belayı almayacak. Haberiniz olsun diyebilir mi? Cevap der tabi. Onun görevinin son günü olur. Bütün Türkiye Gavuruyla, Müslümanıyla ona saldırır. Müslüman niye saldırır? Ya hoca efendi zamanı mıydı bu sözün? Dedirtirler ona. Günahların zamanı, Allah'a isyanın zamanı, Allah'tan korkun demenin zamanı değil. Bu nereden oluştu? İşte şeytanın pasifize ettiği Müslümanlık anlayışı. Kötülüğe müdahaleyi zamansız yersiz diye algılattırmasından Müslümanlar neticede Allah'tan korkun ey müminler, istiğfar edin ey müminler camide bile dedirtmez hale getiriyor. Camide bile dedirtmiyor bunu. Sen devlet memursun kardeşim bunu hoca efendiler özel sohbetlerde söylesin deyip müftüsü de onu azarlayacaktır. Böyle olmadığını umarım birisi ispat eder. Ben de affet ya Rabbi yanlış kanaate ulaşmışım derim Dolayısıyla şimdi çok ciddi bir şekilde önemli bir başlık açıyoruz günahtan önce anlamamız gereken inceliklerden biri günaha iblisin dürttüğü zeminlerdir bu zeminin en önemli sebeplerinden oluşum sebeplerinden Birisi Allah saygının azalmasıdır. Yok olmasıdır yine demek istemiyorum imansızlığa doğru gider o. Ama bir çocuğun 2 yaşında iken dayaktan korkması 20 yaşındayken aynı mıdır? Değildir. Neden? Çünkü 2 yaşında hiç dayak yememiştir. Hafif bir incinmeye dayanamayacak kadar süt gibi bir bedeni vardır onun zaten. Yeni mayalanmış yoğurt gibidir o. Sallasan bozulur. Dolayısıyla elbette dayaktan korkacak. Ama 20 yaşına gelince 50 kere 100 kere düşmüş, arkadaşlarından dayak yemiş, merdivende ezilmiş, sıkışmış, kapıya kolunu sıkıştırmış, dolayısıyla deneyimli hale gelmiş birisi hiçbir şekilde dayaktan korkmayabilir. Yani ya da 100 korkuyorduysa 10 korku kalmıştır. İstisna belki 1-2 tane hasta filan vesaire hariç. Eğer bu süreci şu bahsettiğimiz 2 yaşında veya 20 yaşında dayaktan korkma sürecini Biz Müslüman olarak 50 yaşına geldiğimizde Allah'ın cehennemi ile ilgili ayetleri duyduğumuzda hadisi şerifleri duyduğumuzda 20 yaşında çocuğun dayak tehdidinden korkmadığı gibi cehennemle ilgili tehditler Bize Uyarıcı nitelikte ve aklımızı başımıza aldıracak nitelikte etki etmiyorsa Allah'a saygımız, Allah'ı ta'zimimiz düşmüş demektir. Kur'an okuduktan sonra sadakallahu'l-azim demekle Allah azim olmuyor. O azameti yüreğinde hisseden mümin, müslüman insanlar bunu iddia edebilirler. Bir toplumda, müslüman toplumda ve bir müslümanda İman tehlikesinden önce yani iman gitti zaten el ettik kesildi. Onu hiç konuşmayalım. Ama imandan önce kaybedilmesi ölümcül tehlike olabilecek işlerin başında Allah'a saygı gelmektedir. Allah'a tazim gelmektedir. Lafla la ilahe illallah Rasulullah Resulullah diyorsun Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyorsun ama yürekte Onlarca ilah var. O ilahların arasında Allahü Teala sözle var, fiiliyatta yok hale geliyor neticede. Bunun için Allah'a saygı, Allah'a tazim esasen fıtratın gereklerinden biridir. Çünkü Allah bizi fıtrat üzere yaratmıştı. Bu fıtratta Allah'a saygı, Allah'a hürmet, onun şeriatı önünde, sessiz, Hatta onun şeriatı önünde boyunu bükük gibi olma yani her türlü teslimiyete hazır olma insanın fıtratında vardır. Bunu çevre, okul, iş, güç, açlık, şeytan propagandası, kibir vesaire gaflet öteberi değiştiriyor diyoruz. Evet, Allah'a saygı aslında tevhidin de aslıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu demektir zaten. Ben müminim demek Allah'a saygı göstereceğim demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim Allah'a saygıyla ilgili bir düzey, rakam vermez hiçbir zaman. Yani Allah'a şu kadar saygı gösterin demez. وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلَّهِ Müminler Allah'a sevgileri sınırsızdır. Şu kadar bu kadar değil. Yani müminin Allah'a sevgisi Allah'a saygısı, Allah'tan bu sebeple korkusu, o sevgiyi kaybetme endişesinin ucu bucağı yoktur. Mümin Allah'ı bu şekilde sever, bu şekilde saygı gösterir. Neden? Bu saygı olmadıkça iman çıkmaz ortaya zaten. O zaman iman etmiş değil de beğenmiş olur mümin. İslamiyete iman edip Müslüman olmak başka şey İslamiyet'i beğenip aferin der gibi Müslüman olmak başka bir şey bunun için Hucurat suresinde allah Teala tam Müslüman olmayanlara e, yani bizde çok güzel bu Müslümanlık ya tam bize göre bir din deyip ama içlerine bunu sindiremeyenlere ne buyurur? siz iman ettik demeyin Müslüman görünüyoruz deyin çünkü iman yüzde yüz Allah'tan başka hiçbir şeyi kabul etmemek Allah'a gidişse bunun ucu ölümü tehlikeli bile görmemek demektir zira Allah Celle Celaluhu zatı ile bu tazimi bu saygıyı hak ediyor yine çok iyi anlaşılsın diye ancak böyle basit örneklerle herkes anlayabilir diye bir örnek veriyorum bir devletin başı Başkanı neyse vasfı seçildiği için ya da işte kraliyete oturtulduğu için, kral olduğu için, kraliçe olduğu için ona saygı gösterilir. Ölünce de o saygı biter zaten. Görevi sona erince de mahkemeleri başlar. Çünkü aslında o da bir insanın menisinden yaratılmış basit birisi. Ona sonradan giydirilmiş üniformalar, omuzlarına koymuş yıldızlar, veya da ona verilen golduk değerli olduğu için uçsuz bucaksız gibi saygı ve sevgi ve hürmet görüyor. Gücünü kaybettiği, emekli olduğu saat buna selam veren olmayacak. Haşa Allah insanların oluşturduğu bir saygın makama seçilmiş biri değildir. Allah zatında, sıfatlarında, isimlerinde, varlığında... Allah'tır zaten Celle Celaluhu. O hayy'dir, kayyumdur, ölmezdir o. Bizim insanlarda gördüğümüz üstünlük gerektiren vasıflar Allah için geçerli değildir haşa. Haşa. Onun aslı büyüktür zaten. Biz yani Allahu u Teala'ya Cehennem otoritesini eline geçirdiği için saygı gösteriyor ihtilal yapmış bir lider mecbur saygı gösteriyorsun haşa ha sümme haşa ha öyle değil ki biz yoktuk dünya yoktu gökler yoktu o vardı o vardı arşı vardı kürsüsü vardı sonra gökleri yarattı yeri yarattı insanı yarattı cinleri yarattı mahlukatı yarattı o hayat veriyor, O öldürüyor, O diriltecek, O cennete koyacak veya cehenneme koyacak O Allah'tır bu Allah Sonradan kazanılmış hakların sahibi bir lider değil Fani değil Yoktu her şey vardı O Yok olacak her şey O var olmaya devam edecek Bu Allah Allah'tır Celle Celaluhu Bunun için Allah'ın azameti, büyüklüğü, zatı kendiliğindendir. Bu saygıyı da doğal olarak Allahu Teala hak ediyordur. Bunun için kulları üzerinde, kulları üzerinde otoritesi, mahlukatı üzerinde otoritesi geçici değildir. Kafirler, en baş kafir olarak da şeytan ve müslümanlar, müminler, her şeyin üzerinde dağlar, vadiler, okyanuslar hepsi onun kabzasındadır. Hiçbir şekilde deprem onun izni dışında olmuyor. Volkan onun izni dışında çıkmıyor. Denizlerin suyu onun izni olmadan oluşmadı. Bir gün denizler, su olan denizler tutuştuğunda onun iradesiyle ve emriyle tutuşmuş olacak. Bu sebeple biz Allah'a saygıyı tazimi onun önünde boynu bükük olmayı imanımız veya değil olarak görürüz peki bunu nasıl tahakkuk ettireceğiz yani anladık Allah'a saygı kaybolursa günahlar devreye giriyor hatta imandan çıkış maazallah devreye girer peki bu saygı Potansiyelimizi nasıl oluşturacağız? Nasıl canlı tutacağız? Evet her şeyden önce Allah'ı tanıyacağız. Kim neyi tanırsa ona saygı gösterir. Allah'ı onun kendisini tanıttığı gibi tanıyacağız. Kur'an-ı Kerim isimlerini ve sıfatlarını bize anlatıyor. Yani sıfat özellikler demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isimlerini ve sıfatlarını bize anlatıyor. İsimler bende olduğu zaman, yani anam babamın hoşuna gittiği için bendeki isim öyledir. Mesela ben aziz diye bir isim aldım diyelim. Aziz güçlü demek. Aziz izzet sahibi güçlü demek. Neren güçlü senin ya? Bebektin sen, bezleniyordun. Aziz diye çağırıyorlardı. Sen ama bezliydin, hastalandın, aşı oldun, ayakta zor durdun, öleceksin. Neresi aziz bunun? Allah'ın ismi azizdir. El-Aziz olarak telaffuz edilir. El-Aziz'dir Allah. Ama sonradan güç kazanmadı. Vitamin alarak güçlenmedi. O olduğu gibi azizdir. Yani istediğini yapar, İsteğine karşı çıkılamaz onun demektir. Onda Aziz ismi yüzde yüz onu tanıtır. Ahmet'le Mehmet'le beraber Aziz diye okula giden çocuktaki isim de sanaldır, hayaldir. O sebeple Allahu Teala'nın isimlerini hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, yangına karşı koruyucu gibi muska niyetiyle okumak, anlamak, Başka bir şey, Allah'ı tanımak ve önünde tazim göstermek için anlamak başka bir şey. Esma-ı Hüsna budur. Uğur muskası değildir Esma-ı Hüsna. İkinci olarak da allah Teala'nın nimetlerini bilmek ve takdir etmek lazım. Her şeyden evvel bir ananın babanın çocuğu insan olarak yaratılma nimeti. İmanla donanmış bünyenin sahibi olma nimeti. Can güvenliğimin olması, say sayabildiğin kadar. Domates, bu nimetlerin arasında anılmayacak kadar basit bir şey. Ekmek, bu büyük nimetlerin yanında anılmayacak bir şey. Hayat ve ekmek karşılaştırıldığında hiç bir araya gelecek şeyler değil ki bunlar. Allah'ın nimetlerini bilmek, sahibinin Allah olduğuna iman etmek, Allah'ı tanımanın, ona tazimin içini doldurmaktır. Üçüncü olarak da Resulullah'a aleyhissalatü vesselam ve Kur'an'a saygı, tazim, hürmet, her ne diyorsak Allah'a hürmeti oluşturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adını anarken ki kimliğimiz, sünneti konuşulurken ki kimliğimiz, Medine'sine karşı saygımız, mescidine karşı saygımız, misvağından vesaire bütün sünnetlerine karşı saygımız. Allah'a saygımızın içini dolduracak. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'e karşı saygımız. Okurken yazılı olan mushafına karşı, hükümlerine karşı, onu pratik yaşamaya karşı saygımız. Allah'a saygımızın niteliği ve niceliğini aynı anda oluşturacak. Bir başka e, dördüncü sebep de neyin sebebi? Allah'a saygıyı nasıl tahakkuk ettireceğiz? Ta'zim. Sadakallahu'l-azim. Ta'zim edilen Allah doğru söyledi demeyi nasıl e, gerçekleştireceğiz? Kalbimizin imanla dolu olmasını sağlayacağız. Faiz sevgisinin, siyaset bataklığının veya ticari hilelerin kirlettiği kalplerde ölülük, kriz sorunları vardır. O kalp beyne çok şey pompalayamaz, çok kan pompalayamaz. Kan pompalanmasında sorun olan bir beyinde Allah, peygamber, Kur'an, ahiret, cennet, cehennem tefekkürlerinde ileri gidemez. Ölmez o kadar olur. Bu sebeple kalbimizdeki iman konularının Allah'a götüren yolların canlılığı tefsir bilmemiz, hadis bilmemiz, fıkıh bilmemiz, salih kulları sevmemiz çok basit ve bir örnek olsun diye sadece zikrediyorum. Ebu Bekir, Amar, Ali, İbn-i Mes'ud, Uthman, Mus'am isimleri içimizde hangi kıpırdaşmalara sebep oluyor? Ebu Bekir deyince ne hissediyor bir Müslüman? Bu aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne hissettiğini gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında, hakkındaki hissiyatı Allah'la ilgili tazimini ortaya koyuyor. Bu Nasıl elde edilirin cevabı. Peki nerelerde bu saygıyı kullanacağız? Allah'a saygı gerekiyor derken çok saygılı edebiyatlar yapmak mesela şiir okumak. Mesela çok basit bir örnek ilahi okur insanlar. İşte ben uyduruyorum şu anda Ey göklerin sahibi sana aşıkım sana aşık olduğum için de cennetine aşıkım Aslında cennetini de istemiyorum Ben sana aşıkım Arşına aşıkım Yahu sus bari rezil olma ya Sus bari rezil olma ya Çıkarsana şu banka cüzdanını Faizi bir görelim Allah'a aşıkmış Sabah namazını nerede kıldın? Bugün kas sahife Kur'an okudun? Allah'a aşık olan Doyasaya Kur'an okur ya kendi kendimizi aldatmak da bir hastalık çeşididir. İlahi söyleyerek Allah'a saygı gösterilir mi? Peki nerelerde bu saygıyı test edebiliriz? Mesela ezanda test edebiliriz. Hayy <gülüyor> alessalâh ne anlama geliyor bizim için? Allahu Ekber! <gülüyor> Öyle mi gerçekten? Ezanda test edebiliriz. Allah'ın farzlarını, günlük farzları, yerine getirirken o farzların içimizde oluşturduğu ağırlık nedir? Namaz ne anlama geliyor? Zekat ne anlama geliyor? Ananıza babanıza iyilik edeceksiniz sözü Allah'a ne anlama geliyor? Burada Allah'a saygıyı test edebiliriz. Yani önemli olan ne biliyor muyuz kardeşlerim? Fatiha suresini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okudu ve dinledik nasibimizmiş diyelim. Nedir bu manzaramız? Übey İbn i Ka'am radıyallahu anh Fatiha suresini okudu dinledik. Ne olur? Filan sahabi okudu dinledik. Ne hissederiz? Veya Mısır'da bir hafız okudu. Ne hissederiz? Veya 3 yaşında bir çocuk okudu. Ne hissederiz? Aynı Fatiha değil mi? Aynı Allah'ın indirdiği Fatiha değil mi? Eğer Mısırlı hafız okuduğundaki hissiyatımız bir çocuk okuduğunda Ar-Rahmanirrahim Maliki Yevmiddin din gününün sahibi Rahman ve Rahim olan Allah içimize bu şekilde yansımıyorsa e biz o zaman Fatiha'dan etkilenmiyoruz ki Namazda da, da böyle, oruç da böyle, haç da böyle Anaya babaya itaati iyilik yapmayı emreden Allah'tır Anam baba bunu hak etsin etmesin. Çünkü anneye baba kafirse bile bunu yapın diyor allah Teala. Kafirseler bile yapın diyor. Dolayısıyla ben, anam bunu hak ettiği için, zamanında beni çok dövdü babam, evden attı harçlık vermedi. Şimdi o saygıyı hak etmiyor. Onun için değil. O kendi görevini ihmal etti. Allah'a hesap verecek. Ben benim görevimi yaparım. Allah'tan sevap alırım. Farzlara bu şekilde bakabiliyor muyum? Yani ben Allah emrettiği için mi yapıyorum bunu, bu işte bir menfaatim var, ekonomim gerekiyor, saygı gerekiyor, vefa gerekiyor diye mi yapıyorum? Allah'ın sembollerine saygım nasıldır? Din Allah'ın sembolüdür. Peygamberler Allah'ın sembolüdür. Hac Allah'ın sembolüdür. Kur'an Allah'ın sembolüdür. Camiler Allah'ın sembolüdür. Bu sembollere saygım nasıldır? Ezan mesela Allah'ın se sembolüdür. Bir başka mesela saygı, Allah'a tazim var mı yok mu saygısı. Mesela hayvanlara karşı, diğer mahlukata karşı benim içimde şefkat nedir? Ne demek bu ya? Kediyle öl ölçeceğim tabii. Bir ağacı gereksiz yere zarar edip kesiyor muyum? Kesiyorum. Bunu yaratan sen misin? Allah yarattı. Sen niye kesiyorsun bu ağacı? Yakıp ısınacaksan ayrı bir mesele. Meyve versin diye buduyorsan ayrı bir mesele. Niye ağaca zarar veriyorsun? Niye suyu kirletiyorsun? Niye bu köpeğe taş attın? Durup dururken niye attın bu taşı? Domuz sana zarar veriyor mu? Yok. Senin koyunlarına saldırıyor mu? Ayı yok. Kurt saldırıyor Niye zarar veriyorsun bu hayvana? Allah yarattı bu düzeni kurdu. Ormanları Allah yarattı, dağları Allah yarattı. Sana zarar verirse izin verdi zarar vereni götür diye. Ama onun dışında ileri gittiğin zaman yaratana saygısızlık pozisyonuna giriyorsun demektir. Haram şeyler ne kadar beni ürkütüyor. Allah'a saygımı gösteriyor. Allah'ın dinidir, kitabıdır, şeriatıdır diye ne kadar ilim meclisine katılıyorum. 15 günde bir de olsa bile 20 senedir 15 günde bir giderim bir saat hadis-i şerif dinlerim diyebildiğim bir saygı var mı içimde? Çünkü ilim Allah'ın Öğren dediği şey. Kötü insanlarla oturup kalkmayın Allah buyuruyor. Oturmayacaksınız onlarla diyor. Akrabadır diye, ticaret yapıyoruz diye, aynı partideniz, aynı dernekteniz diye o yanlış iş yapan birini protesto edemiyorsun. E allah Teala yapacaksın diyor. E sen buna rağmen Allah'a saygın var. Nasıl diyeceksin ki? Allah'a karşı suç işlendiğinde senin arabana sen park ettiğin bir yerde gece bir gürültü duyuyorsun güm diye bir ses geliyor atıyorsun camı ki senin arabaya vurmuşlar o anda içindeki ürpertin tansiyonun yükseldi nabzın yükseldi aynı şey Allah'a karşı haram işlendiğinde toplum zinayı mübahlaştırdığında, adeta faiz yaygınlaştığında bir caminin sayısından on kat daha fazla banka açıldığında bir şehirde sen tansiyonun yükseliyor mu? Allah'a saygının İçini dolduracak malzeme var mı onu test ediyoruz. Allah'ın nimetlerine karşı şükrediyor musun? Çocuk verdi Allah, sapa sağlam verdi çocuğu. Buna rağmen sen kızdı erkekti diye bakıyor musun hala? Nimeti böyle mi karşılıyorsun? Karnını doyuracak, gıdanı sağlayacak şeyi verdi ama lüks pasta vermedi. Buna rağmen Allah'a küsüyor musun sen? Bunlar hepsi test yapabileceğimiz şeyler ne kadar Kur'an okuyorsun ne kadar la ilahe illallah subhanallah elhamdülillah la havle ve la kuvveti illa zikir yapıyorsun sen istediğin kadar iddia et son bir senede kaç kere Allah dedin kaç kere la ilahe illallah dedin kaç kere subhanallah dedin 365 gün geçmiş 365 kere eline tesbih aldığın görülmemiş e ne ne konuşuyorsun Allah'a saygı nasıl oluşacak propaganda ile bu saygı oluşmuyor sevdiğini Allah için seviyor Sevmediğine, küs olduğuna, Allah için küs olabiliyor musun? Allah'la ilgili ölçümler bunlar. Bununla selamlaşmıyorum. Niye selamlaşmıyorsun? Çünkü o annesinin babasını çok feci bir şekilde üzdü, haram işledi. Allah'a karşı haram işleyen birine lanet, lanet inecek birini sevmem. Velev ki benimle ilişkisi iyi olsun diyebiliyor muyuz? Mesela başka bir ölçü korkmakla umut arasında Allah'a bakışında bir denge var mı? Allah korkusu yani havf ve reca arasında dengede kalma dediğimiz umutla umutsuzluk arasında bir dengede durabiliyor musun yoksa şeytan seni sarkaç gibi bir oraya bir oraya mı sallıyor? İtidalli bir şekilde Rabbimin cennetine girecek tek insan benim Cehenneme girme ihtimali olan tek insanda benim dengesi sağlayabiliyor musun? Allah'tan utanmak diye bir his içinde var mı? Test ediyoruz şimdi. Ve aynı şekilde Allah'a ahiret gününe, ateşe, sırada Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le buluşmaya, ashabı kıramla buluşmaya Musa Aleyhisselam'ı görmeye, İsa Aleyhisselam'ı görmeye, Asiye Meryem analarımız elini öpmeye dair cennet hissiyatı, cehennemde Firavun'la beraber olmak, Ebu Cehil'le beraber olmak, sırattan düşmek gibi tefekkürler gözünü yaşarttığı oluyor mu? Veya başka bir test, hocalardan bir tanesi helaldir dedi diye şeriatın zorla Çıkarılmış ruhsatlarını mı kullanıyorsun yoksa haram dediyse Allah haramdır bu. Hoca efendi sen bunu yeni iman etmişleri anlat. Ben soyu sopu Müslüman biri olarak geldim. Böyle kenardan bucaktan kıytırık fetvalarla hareket etmem mi diyorsun sen? Bunu kürtaja olabilir. Yapabilirsiniz kürtaj dendiğinde. Yani bu yüzde yüz Allah'ın izni değil mi? Yok yüzde yüz değil ama işte yani sizle tanışıyoruz zaten bizi kırmamak için böyle verdik mi türünden fetvaların peşinden gidiyorsun helal ve haram ağrı da ve himerle dağları gibi böyle yan yana duran iki dağ gibi mi senin gözünde o vadilerden yuvarlanıyorsun bu vadilerin çukurlarına düşüyorsun gibi mi yaşıyorsun Allah'a tazim testi herkes kendine yapabilir diyoruz ve müthiş bir test daha yapıyoruz. Ya Rabbi ya Rahim'er Rahim deyip dua ettim. Ne istedim? E, çocuğum olmuyor bana çocuk veriyor Rabbi dedim. Bugün hanımım hamile kalmış olabilir diye inanacak kadar dua ama cevap verir Allah diye içim rahatladı mı? Bugün baktım olmadı. O uygun olsaydı yapardı Rabbim. Demek ki gerekmiyor bana çocuk. İyi biliyor muyum? Hastamın şifası ile ilgili diyebiliyor muyum? Camiden çıktım. Öğle namazı kıldık. Yanımdaki mümin kardeşlerimden biri Allah kabul etsin kardeşim dedi. Amin. Sizinkini de kabul etsin dedim. Sonra da içeri gittim. Eve girdim. Nereden geliyorsun? Camiden e, geliyorum. Ne yaptınız camide? E, öğle kıldık da. Peki peki ya namazınız olmuş mudur siz? Olmuştur tabi. Ben çünkü abdestim dahil her şeyi tam yaptım. Peygamber aleyhisselam mescide gidin dedim. Mescide gittim, kıldım. Müminler olarak birbirimizi de dua ettik. Benim yapacağım bir şey yok. Gerisini Rabbim kabul etmiştir. Dolayısıyla ben şimdi ölsem namaz borcunu ölmeyeceğim. Diye düşünebiliyor musun? Yoksa şeytan bir yolla gelip sana kabulmuş, ee, kabulmüş, kabulmüş. Namazda kaç tane şeytanlık düşündün, unuttun mu onları şimdi? Hakikaten ya biz ne kadar güya namaz kıldık mı diyorsun. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Ama hepimizin yapabileceği çok basit testler, laboratuvara, hastaneye gitmeye gerek yok. Bu testleri evde de yapabiliriz biz. Nasıl böyle ateş ölçüsünü artık hastaneye gitmeden, hemşireye dokundurtmadan kendin de ölçüyorsun. Aynı şekilde bunlarda ateşimiz var mı yok mu ölçebiliriz. Bu kadar önemini kabul ettiğimiz bu büyük Allah'a saygı tazim konusunda insanlar kabul ettikleri halde neden bu lavbaliliği gösteriyorlar acaba neden insanlar gevşek davranıyorlar sorusunda ya da başka bir şekilde bu soruyu soralım şeytan nasıl beceriyor bizi bu noktaya düşünüyor toplumu nasıl sonunda bu hale getiriyor elbette hiç Düşünmeden vereceğimiz cevap günahlara battığımız için böyle oluyor. Çünkü her günah kalpte bir noktadır diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir nokta, bir nokta, bir nokta, bir nokta, 300 nokta var. Bütünü yarım kiloluk bir et parçası veya bir kiloluk bir et parçası. Orda bir ur, orada bir ur, orada bir ur. Her yeri ur olmuş bir kalple beyin kan pompalanır hale. Gelmiyor. Bu sebeple her günah Allah'a saygının yitirilmesi için bir sebeptir. Sen işlediğin zaman senin şahsında işlenen bir toplumda gerekli refleksi göstermeden yaşadığın zaman o toplum yüzünden yine senin şahsında Allahu Teala'ya karşı işlenen her günah saygıdan yitirilmiş. Bir puandır, beş puandır o günahın çapına göre. Bunun için işte... Bunun için işte Allah alanı vereni çalışanı sekreteri yoğun bir şey olduğu için yoğun bir ortam olduğu için faizi Allah'la ve peygamberiyle savaş olarak ilan ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü faiz bir kişi aldı verdiğiyle olup bitmiyor. Büyük bir ekonomi oraya kayıyor sonunda o ekmeği etkiliyor, işçi maaşını etkiliyor, terzinin parasını etkiliyor, enflasyon üretiliyor. Yani faiz bir kişi aldı verdilik bir günah değil, mesela zina gibi değil, mesela kumar gibi değil, mesela rüşvet gibi değil. Faiz insanların gırtlaklarından bağlı olduğu parayı harama doğru kaydırdığı için, insanları tembelliğe doğru sevk ettiği için oturduğun yerden paraya para kazandırmak, Çalışmadan alın teri olmadan bunu yapmak olduğu için çapı büyük olduğundan Allah'la ve peygamberiyle savaşmaktır faiz diyor Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla faizli bir banka açıldığı zaman bir sokakta o sokakta Allah'a tazim büyük oranda azalmış demektir. Bir kişi bir kişiden rüşvet alsaydı bu o çapta olmayacaktı kaldı ki rüşvette Allah'ın yasak ettiği haramlardan biridir. Bir başka e, sebep de neden bu e, Allah'a saygı azalıyor da Allah'ın emrini sıradan bir emir gibi konuşma ve uygulama sıkıntısı yaşıyor insanlar yani Kâlallah Allah buyurdu ki sözünde eğer biz Allah Dedi ki buyurdu ki'den sonraki cümleyi başka bir şey olamaz. Son sözü söyledi Allah şeklinde anlamıyorsak ezana da geç cevap vereceğiz demektir. Namazı son vaktinde kılacağız demektir. İnsan namazı niye sonuna kadar erteler veya niye kazaya bırakar ya da niye hiç kılmaz İşte bundan dolayı. Allah dedi ki namaz kılın sözünde Allah dedi kim dedi? gibi bakar elbette ilk gün böyle yapmaz insan hani 2 yaşındaki çocuğun 20 yaşındaki çocuğa göre ailesine bağlılığı konusundaki örneğe tekrar dönebiliriz bu dinin bir bütün olarak hafife alınması dini sembollerin eğlence konusu yapılması nikahtan talaktan vesaireye kadar bu zemini hazırlamak içindir hep iblis tarafından ve Kur'an-ı Kerim'in Yeteri kadar tefekkür edilememesi, Arapça bilinmesi demek değil. Ya bu alem işi bunu ben de kabul ettim diyelim. Fakat Allah niye bu Kur'an'ı indirdi ve niye hep okuyun diye bizi bunu. Ya 10 sene önce de okuyordum şimdi okuyorum. Bu nasıl bir şeydir yahu Allah Allah anlamadan bile okuyun diyor Allah. Hadi insan Fatiha suresinin tefsirini anlamaz. Arapça bilmesi lazım, medreseye gitmesi lazım. Tamam, kabul ettim. Gerçi bunu da kabul etmiyorum. Tokyo borsasını bilen insanlar, hayatta sen yen görmedin, Japon yeni yok sende, niye Tokyo borsası ile ilgileniyorsun? Bunu sorduğun zaman, bana ne cevap verilecekse, benim Fatiha suresinin tefsiri lazım mı, sana da cevabı mı olacak? Bunu herkes anlar. Ama şunu... Anlayabilir insan. Bu ne büyük kitap ki ya ölüye okuyorsun rahmet oluyor, dirirken okuyorsun şifa oluyor ve ahirete gidiyorsun sevap oluyor. Namazda okuyorsun. E bu kadar da mı düşünmez insan? E bari bunu düşünmek. Yani Kur'an'ı düşünme konusu hafızlara, hocalara, şehirlere bıraktığımız zaman halk olarak, kitle olarak, Müslüman nesil olarak Kur'an üzerinde en azından çapımız kadar, becerebildiğimiz kadar tefekkür Yapamadığımız da kesinlikle şeytanın Allah'a saygımıza zemin oluşturacak şeylerden birini daha körettiğini anlamış oluruz. Bir başka sebepte neden arıyoruz ya Allah'ın haramlarının göz temasıdır yani göz kirliliğidir. Burada hemen örnek vereceğim deyince çıplak kadını örnek vereceğimi zannedenler yanılacaklar. Çıplak kadını örnek verirsem, e zaten çocuğun bile anlayacağı bir şey. Çıplak kadın veya çıplak gibi tesettürlü kadın. Ha çıplak, ha tesettürlü bir şey değişmiyor. Şehveti kışkırtan tesettürü de çıplak gibi bakıyoruz. Giyinmiş çıplak o. Bunu örnek vermeyeceğim. Ama bir şeyi örnek vereceğim. Piyango biletinin billboard'daki reklamına bakmakta çıplak kadın avretine bakmak gibi değil midir? O haramda bu helal mi? Bankanın reklam için koyduğu oturakta oturmakta bu değil mi? Bu da göz kirliliği değil mi? Göz beynin radarı gördüğünü beyne taşıyor beyinde o haramlar biyangodan, faizden, kumardan, şundan, bundan. Hatta kafirin çeyresine varıncaya kadar. Sokakta bir meyhane görünceye kadar. Kış günü kullanılmıyor. Kar yağıyor. Buna rağmen biz geçerken filan plaj yazıyor tabelada. Deniz kenarında bir yoldan geçiyoruz. Estağfurullah, estağfurullah ya Rabbi. Niye diyemeyelim? Çünkü o plaj dediğin şey yazın rezil bir ortamdı. Haramın deniz suyunu bile kirlettiği bir da o plaj. Şimdi orada kimse yok kışın soğuk diye. Ama o haram merkezi orası. Bir meyhaneyi görürken bir kiliseyi gördüğünde bir Müslüman Estağfurullah, Estağfurullah, Subhanallahü ammey şükûn. Niye diyemeyelim? İşte gözümüz haramlarla ne kadar kontak kuruyorsa bunu hep televizyon, hep çıplak kadın diye algılamayalım, daha geniş düşünelim. O kadar Allah'a saygı gücümüz azalıyor demektir. Türkçesi bu. Ve bir başka sorunumuz da şu evrende, kainatta olup bitenleri hep canımız ve malımız açısından düşünürsek Allah'a tazım biter. Mesela deprem oldu. Kaç kişi öldü? Doğru bunu sormamız lazım. Ev yıkıldı üye ait battı. Bizim evde gitti. Elbette bunlar endişemiz olacak. Ama deprem ve Allah nasıl birleşmez bizim aklımızda? 3 senedir kar yağmıyor İstanbul'a diyelim. Allahu Teala rahmetsiz bırakmasın bizi. Bu ne demek? Yağmur yağsa bile su yetmeyecek demektir. E, o zaman bu bir tabii afet. İşte ozon tabakasına şu gitti de kimyasallar oldu da ya bunlarla beraber Allah vermiyor niye düşünmüyoruz? Zira kışın yağdıracağı yağmurları Haziran ayında bir yağdırdı, sel oldu, bir sürü facaya döndü. O yağmur gene geldi ama sel olarak geldi bu sefer. İşte tabiatta Allahu Teala'nın mülkünde olup bitenleri hep kişisel menfaatlerimiz Toplumsal çıkarlarımız yani can açısından, maldan, tabi güzelliklerden vesaireden acaba Antalya'da sel oldu, seralar gitti, ee, domatesi pahalı yiyeceğiz bu sene. Hemen onu düşünüp de ya Rabbi hangi günahımızdan dolayı bunu bize verdin? Estağfurullah niye demeyelim? Ne oluyor? Bu kıt düşünce, bu menfaatperest düşünce Allah'a tazimin önünü tıkıyor. Allah'a tazim olmayınca o düşünceyi oluşturan günahlar ve iman zafiyeti ortaya çıkıyor. Bir başka sebep de Kur'an-ı Kerim'in başta peygamberler olmak üzere anlattığı onlarca kıssa yani olayı hikaye zannediyoruz. Yusuf Aleyhisselam hikaye, haşa. Aile düzenimiz, karı-koca ilişkilerimiz, kardeş ilişkileri, siyasi düzen, yeryüzünde kıtlık vesaire, sabır. Onlarca başlığın temel konusu Yusuf Aleyhisselam kıssasıdır. Güya Kur'an-ı Kerim'i çok ciddi ders okuyoruz. Yusuf Aleyhisselam'a gelince hikaye zannediyoruz onu. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in bütünü kadar değerli Yusuf Suresi, çünkü Yusuf Suresini bitirirken allah Teala, 111. ayetinde Biz size bu hikayeleri ibret alanlara ibret olsun diye anlattık buyuruyor. Sure öyle bitiyor. Biz onu Züleyha'nın aşkı zannediyoruz. Ne'udü billahi teala. Ne'udü billahi teala. Yusuf hapis yattı. İftiranın ne kadar kötü olduğunu düşünün. Haşa. Hapis dediğin yerde allah Teala onu nübüvvete hazırladı. Niye hapishaneye o mantıkla bakmıyorsun? burada çok ciddi bir konu bu Kur'an mesela Musa Aleyhisselam'ın kıssasına bir ders yapalım desek bunu kolay kolay insanlar ibretlik ve not tutulup ders çıkarılacak bir şey olarak görmek istemiyorlar bu bir şeytan taktiği önemini yitirttiriyor gözümüzde ondan sonra da etkisi azalmış oluyor yani bir insan şöyle bir tur atayım gelirim Derse yolda bir çekirdek alır bir çikolata alır çocuğuna. Hususi banka kartını alıp cüzdanını alıp bir markete gittiğinde ciddi bir ticaret yapar. Kur'an-ı Kerim'in kıssaları elimizde zayi olmuştur. Çocukların kıssası zannettik onları. Bunlar çocuk kıssası değil. Kehf suresini anlayamayan bu kainatta mümin olarak yaşaması zor bir insandır. Çünkü imanın özü Vuh Keh suresindedir. Ashab-ı kadar büyük bir ibret yoktur. Ve Allah'ın ayetlerine Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine kainatta ortaya çıkan mucizelere çocuk bir mucizedir mesela. Mesela evlilik bir mucizedir Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Bunlara ibret gözüyle bak bunları gafletle geçiriyoruz. Yağmurlar, bulutlar, ondan sonra şimşekler, bu şimşek nasıl çakıyor deyince, cevap hazır. Gökte elektriklenme oluyor. Kaç milyon volt elektrik biliyor musun? Bir aşağı inse var ya, maşallah ne ilmin varmış ya, ne ilmin varmış. Bunu çocuk da biliyor, İlkokulda öğreniyor, elektrik çarpışmasıymış, bulutların işte elektrik taşımasıymış. Bunu çocuk da biliyor. Allah desene ve min ve yursilu ve hum mujadilun ve huve şedidul mihal ki ya kur'an'a iman ediyorum diyorsun niye şimşekler Allahu teala'ye tesbih ediyor ey insanlar siz Allahu ekber demezseniz bakın göklerdeki şu sese Milyonlarca volt elektrik üreten bu ses Allahu Ekber diyor. Kur'an böyle diyor. Ra'd suresi var Kur'an'da ya. Ra'd. Ra'd suresi var. Yıldırım düşüyor. Yıldırım niye düştü işte. Yıldırım sabar yoktu bu binada. <gülüyor> ya ya. Bu kadar büyük mucizeler çocuk doğuyor emzik büyütüyor bir karıncayı insan gözlüğüyle zor görecek kadar hele benim gibi yaşlı birisinin gözlüğüyle göremeyeceği kadar küçücük bir karınca neler götürüyor getiriyor bir virüs bir virüs 10 bin kere büyütülüyor da mikroskopta görünmüyor 10.000 bin kere büyütülüyor 100 bin kere büyütülüyor milyon kere büyütülüyor ancak resmi çiziliyor ve o kadar küçücük bir virüs milyon kere büyütülünce böyle gözle zor görülecek kadar bir şey ortaya çıkıyor. Belki milyar kere büyütülünce o bütün 7 milyar insanı evlerine kapatıyor. Burada hiç Allah'tan ibret almak, Allah'a teslim olmak hissetmiyoruz. Neden? Çünkü Yusuf suresinin 107. ayetinde bu sırrı Allah bize açıklıyor. وَكَاَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Nice mucizelerimiz gökte, yerde, onların gözü önünde olduğu halde gafil gafil gidiyorlar diyor. Bunu kafirler için söylüyor Keşke bu sözün muhatabı müminler olarak biz olmasaydık. Kardeşlerim, konumuz ne? Allah'a tazim, Allah'a saygı, O'nun adına, O'nun peygamberine, O'nun kitabı Kur'an'a, O'nun şeriatına karşı yüzde yüz teslim olmuş kimlik sahibi olmayı kaybetmek, günah bataklığına doğru yürümenin nedenidir. Günaha yürüyünce tövbeden başka da bir çare kalmayacak demektir. Allah'ı tanımak için onun azametinin ne olduğunu anlamak için Az-Zümer suresinin 67. ayetini En-Nisa suresinin 108. ayetini nuh suresinin 13. ayetini Hacc suresinin 32. ayetini bir ders gibi evde okuyalım. Zümer suresinin 67. ayetinde Allah celle celaluhu kendisini bize tanıtırken "E kadar kadarullah hakkı kadri." Allah'ı hakkıyla tanımadınız ey insanlar. Ne yapıyorsunuz siz? "Vel ardu cemian kabzatu yawm el kıyamet." Kıyamet günü dünya dediğiniz şey Allah'ın kabzasında olacak bütünüyle. "Ve semavatu matviyatun bi Gökler sizin bir defteri katladığınız, dürdüğünüz gibi katlanmış, dürülmüş olacak o gün. Uzay araçları, bakayım nereye koyacaksınız onları o gün. Subhanahu ve Teala amma şikûn. Allah hakkında bu kadar yanlış düşünülür mü yahu? Subhanallah. Nisa suresinin 108. ayeti. Allah, insan... Ve insanın saygısıyla ilgili bir denge unsuru kuruyor. يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ ve اللّٰهِ وَوَمَعُونَ Şunlar, şu münafık yürekli insanlar, insanlardan utanıyorlar, görürler beni diyorlar. Halbuki Allah hep onlarla beraberdir. Allah'tan bir türlü utanmıyorlar. Allah'tan gizlenme ihtiyacı hissetmiyorlar. Allah'ın razı olmayacağı sözler konuşuyorlar. Halbuki Allah onları kuşatmış durumdadır. Allah'a tanımamız gerekiyor. Nuh Suresinin 13. üçüncü ayet. Mane kumla illahi Ya siz niye Allah'a saygıyı gerekli görmüyorsunuz ey insanlar? Nekum la illahi ve Nuh Aleyhisselam artık burası ne kadar geldi? 950 sene nasihat, nasihat, nasihat, nasihat. Sonunda Mane kumla tercun illahi Ya niye siz Allah'a büyük görmüyorsunuz ey insanlar? Ya neyinize güveniyorsunuz? Dedi onlara. Bize diyor tabi Kur'an bunu. Hac suresinin 12. ayetinde kalpte takva olup olmadığını ölçmek için kural koyuyor. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ Allah, Allah'ın sembollerine cami, Kur'an أَصْحَابِ اِكِرَامِ لَقَطْرَ لَيَ اللّٰهُ عَنُمْ Allah'ın razı olduğu sahabe-i kiram Kur'an'ımızın ayetleri peygamberimiz, peygamberimizin hadisleri mübarek mekanlarımız Bunlara saygı kalpte iman olduğunu gösterir. Aksinden baktığımız zaman kalpte iman yoksa Musafı Şerifi bu şekilde insan masaya koyar. Ayet okunması ile haber bülteni arasında fark Nahudibilah görmeyebilir. Kardeşlerim İmam Tirmizi'nin Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet ettiği müthiş bir hadisi şerif var. Allah'a saygının içi doldurulması lazım. Bu saygı biraz önce söylediğimiz gibi Allah'ın sonradan hak ettiği bir saygı değildir. Allah'ın zatı, varlığı, ezeli ve ebediliği bu saygının gereğidir. Bunu Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اِنِّي ara مَا لَا Ey insanlar! Sizin görmediklerinizi görüyorum. Ve sizin Duymadıklarınızı duyuyorum. Attat gök gıcır diyor, dikkat edin, gök gıcır diyor. Ve <gülüyor> hukkaleha en ta'it ve göklerinin gıcırdaması da gereklidir. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şöyle dört parmak kadar boş bir yer yok ki gökyüzünde. Muhakkak orada melekler secde ediyorlardır. Hangi Allah'ı konuşuyoruz biz yahu? Şu uçsuz bucaksız gökler, milyar metre mi, katrilyon kilometre mi ne kadarsa, bu kadar yerde dört parmak, yani dört parmak ne demek? Bir insan şöyle elini uzatınca, diyelim ki beş santim, altı santim, bu kadar bir boş yer yoktur ki melek orayı secdeyle doldurmuş olmasın. O Allah bizim Allah'ımızdır. Celle Celaluhu. Bu Allah'a karşı başkaldırıyor insan. Bu Allah'ı ve şeriatını yok kabul ediyor insan. Sonra da Allah'tan rahmet istiyor. Wallahi, wallahi, yemin ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Bildiklerimi bilseydiniz. O melekleri o gökyüzünü doldurmuş olarak görseydiniz, لَوَحِقْتُمْ قَل۪يلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَث۪يرًا Az güler çok ağlardınız. Nisan, kadınlarınızla yatağa girip zevklenemezdiniz. Her biriniz dağlara kaçar, dağlarda Allah'a yalvarır dururdunuz. Ebu Zer radıyallahu diyor ki, bu hadisi rivayet ettikten sonra, ne zaman bu hadis aklıma gelse, hep içimden geçirdi ki, Allah'ım keşke beni bir ağaç olarak yaratsaydım da insan olmasaydım içimden geçer diyor. Allah'a anh. Onlar bu anlamı içlerine sindirmiş Allah'ın dostları. Vay bizim halimize. Vay bizim halimize. İşte insanın fıtratının bozulması gibi aynı şekilde Allah'a saygısı da bozulursa insan Günahı kendine mubah görür. Bir sürü örnekle bunu izah etmeye çalıştık. Günahı mubah gördükten sonra zaten o hep haklı. Hep haklı. Melekler yanlış yazdı onun günahını zanneder. Ama gittiğimiz yerde Allah kimsenin ağzına bir kelimelik konuşma hakkı vermeyecek. Organlar konuşacak. Günah işlediğimiz organlarımız konuşacak. O gün Rabbim yardımcımız olsun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cümain velhamdülillah Rabbim.